mealef <gülüyor> فاذا qila laka men rabbuk fe rabb men kim diye sorulduğunda fequl <gülüyor> de ki rabbiyallah rabbim allah'tır. Ellevi <gülüyor> rabbani beni terbiye edip yaratan ve rabba jami al alemin bütün alemleri yaratan. Bi <gülüyor> ve onlara nimetleriyle terbiye eden, nimetlerini veren. Peki bu bu yeterli mi değil? Ve <gülüyor> ma'budi, o benim neyimdir? <gülüyor> Mabudum.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 Allazi Rabbani ve Rabbu jami al alamin bi ni'amih ve huve ma'budu ve leyseli ma'budun okulda ezberle diyorlar bir sürü bir şey. Her önemli güne ait şiir ezberle çok olur. Suudi Arabistan'da mesela bu üç esas metni ana okulunda, ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede daha ezberletilir. Tıp fakültesi okur adam bunu bilir, ezbere bilir. Yaşlı adamlar var böyle. Bedeviler. Adam 80 yaşına gelmiş. Bunu ezberletmişler küçükken. Unutmuyor Bu adamı ne Allah'ın izniyle? Bu adama anlat. Bırak onu. Bu adam elhamdülillah Allah'ın izniyle. Allah'ın dilemesiyle. Ne olmaz? Şirke bulaşmaz, düşmez. Çünkü temelden yaptı bunu? Aldı. Ve delilü kavlu ta'ala. Bunun delili elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdü hamd, övgü lillahi. Allah'adır. Al alemin, Rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ve <gülüyor> kullu mâ sivallâhi alem. Alem nedir? Allah-u dışındaki her şey alem. Allah-u dışındaki her şey alem. İşte Allah-u Teala kendi dışındaki her şeyin neyi? Rabbi. Ve ene vâhidun min zâlikel alem. Ben de bu alemden bir parçayım. Alemin bir parçasıyım, bir cüzüğüm. فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكِ Sana denirse ki Rabbini neyle bildin? Rabbini neyle bildin? فَقُول de ki ve وَمَخْلُقَاتِهِ Allah'ı Rabbimi neyle bildim? Ayetleriyle ve mahlukatıyla. Ayet ve mahlukat. Buradaki hangi ayetleri kastediliyor? kastediliyor. Kevni ayet. Ne demek kevni ayet?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 Rabbini neyle bildin diye sorarlarsa da ki Rabbimi ayetleriyle ve mahlukatıyla bildim. Allah Allah. E, ayet daha ayet evet. ve mahluk yakınlaştın. Yok. Diyor ki ilim ehli ayet müteharrik hareket eden yani mesela e, gece gündüz sürekli ne oluyor? Değişiyor. Mahluk Allah tarafından yaratdığı sabit da. Böyle bir şeye gidiyor, tefrike gidiyor ilim ehli. Evet. Yani, değişen şeylerin yaratıcıya, onu yapana işaret etmesi, delalet etmesi sabit olan şeylerin işaret etmesinden daha güçlü. Yani bu insan için bile böyle değil mi? Yani hareket eden bir şey icat bir adam. Bir de sabit bir şey. Hareket. Hangisi daha böyle usta gözüyle bakılır hangisine? Hareket eden değil mi? Bir marangoz düşün. Bir araba yapsın. Ama hareket etmiyor. Güzel. Beğenilir değil mi? Of da ne güzel yapmış. Adam ustaymış. Bir tane marangoz düşün. Bir aksan yapmış. Araba aynı zamanda ne yapıyor? Hareket ediyor. Yani biz Rabbimizi neyle ile Diyor ki sana sorulduğu zaman Rabbini neyle bildin? De bir ayatihi ve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 Kevni ayetleri nedir? El-Leylu. Gece. Tabii bizim gibi böyle şehirde yaşayan 2-1-3-1 daire içinde oturan bir adamın gece, gündüz tefekkür etmesi mümkün değil yani. Gökyüzünü bile insanlar gör, gör, görmüyorlar artık. Böyle git bir çöle gör gece gece geldiği zaman. Git bir çöle gör güneş doğmaya başlayıp böyle yorgan gibi gecenin üzerine böyle çektiği zaman. Ve min ayatihi ve leylu vel neharu şemsu vel kamer güneş ve ay Allah Teala'nın ayetlerindendir. Ve min Allah Allahu Teala'nın mahlukatı nedir? Es semavatu seb' yedi kat sema. Ve'l eradun seb' kat yer. Ve men fihi ve orada bulunanlar. Ve ma beynehuma o ikisi arasında bulunanlar Allah Teala'nın yarattığı mahlukat. Ve'd delilu kavluhu Taala. Bunun delili ne? Şu ayet. Vemin ayetleri Allah Teala'nın ayetleri hangi ayetleri kevni? Alleylou ve nihar, alleyl gece ve nihar gündüz. Ve şemsu ve kamar, güneş ve ay. La tesjodu bakın ardından ne geldi ibadet. La tesjodu li şemsi ve alleyl kamar. Ne yapmayın? Güneşe veya etmeyin وَسْجُدُوا لِلّٰهِ اللَّذ۪ي خَلَقَهُنْ وَسْجُدُوا لِلّٰهِ Kime secde edin? Allah. Kim bu Allah? اَلَّذ۪ي خَلَقَهُنَّ Onları yaratan. İn كُنتُمْ اِيَّهُ تَعْبُدُونَ Ancak ona ibadet ediyorsanız ne yapın? Sadece Allah'a ibadet edin. وَقَوْلُهُ تَعَالَى allah Teala'nın şu kavli de şu ayeti de delildir. Neyin delili? Onun varlığının delili. Buna bağlı olarak da ibadetin yalnızca ona yapılmasının delili. İnne rabbekum Allah'un halaka. O Rabbiniz ki, o Rabbiniz Allah'tır ki, halaka semâvâti vel arda. Halaka. Ne yaptı? Yarattı. <imliyor> Essemâvâti vel arda. Yer gökleri ve <imliyor> yerleri. Fi siddeti eyyâm. Kaç günde? Thumme estevâ alel arş. Sonra arşına istiva etti. Bakın ardından. yuğşil leylen nehar yuğşi nehara Geceyi gündüzde ne var gündüzü geceyle örter Gündüzü geceyle örter yatlumu hafisa gece gündüzü sürekli kovalar birbirlerini kovalarlar yani hiç gecenin geciktiğini gördünüz mü gündüzün geciktiğini gördünüz mü yok yani böyle aylarca gündüz gitmiş gelmiyor İzine çıkmış. Var mı böyle bir şey yok? <gülme> <tük numara> Ay. Ve yıldızlar onun emriyle nedir? Hizmettedirler, amadedirler, size hizmet ederler. Onun emrine boyun eğmişlerdir. Elâ lehul halqu vel Yaratma da emretme de ona aittir. Allah talâ تبارك Rabbi رب العالمين Alemlerin Rabbi olan Allah ne mübarektir, ne yücedir. Var bu. şimdi geliyoruz ana konuya, öz konuya. Buraya girip bugünkü dersimizi bitiriyoruz. Var bu. Rab nedir o zaman? Huvel mabud. Nedir? İbadet olunan, ibadet edilen. Tabii bu ibadet Rabbe ibadet olunan, ibadet edilen manasını direkt veremeyiz. Sözlük olarak Rabb'ın kelime manası ne dedik? Yaratan, terbiye eden, rızık veren, malik olan. Bunları kabul etmek neyi gerekli kılıyor? Mağbut olduğunu kabul etmeye gerekli kılıyor. Bunları kabul edip bir adam yetinirse hiçbir faydası olmaz bu itikada. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا اَيُّهَا النَّاسِ Ey insanlar! اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون Evet bu ayet-i kerimede kalıyoruz. Rabb kelimesi yani Rabb ne demek? O'l mabud. Benim ibadet ettiğim mabudumdur demek. İbn Kesir rahimeullah'ın sözü gelecek önümüzdeki hafta inşallah. Sonra artık ibadetlerin türlerine geçiyoruz. Huşu istiaze